Rabbimize dayanma mecburiyetindeyiz. Sultanına dayanan neferler gibiyim. şahları sultana dayanıp tesir da eden neferler gibiyim. her şeyi intisabımızla halledecek. Ona dayanmakla her şeyi bize getirecek. Ona dayanmakla dağları kökünden sökecek. Ona dayanmakla çığlar meydana getirecek.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 kendimize kendisine dönmemize ve kendimize dönmemize bağlamıştır. Bizim kurtuluş ve refahımızı, bizim terakki ve aynı zamanda saadetimizim. Cenab-ı Hak bizi müterakki ve mesut eylesin. Rabbete ve cüh edeceğiz. Geceleri Rabbete ve cühedecek. edecek, dua ve münacatlarımızla Rabbete ve cüh edecek,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 Ta nübüvetin başlangıcında kuşluk vaktinde Ya eyyühel muzemmil kum el-leyle illâ qalilan nisfahu ev inqus minhu illâ qalilan ev inqus minhu qalilan ausit alayhi ve rattilil-kur'ane tertila Kalk geceyi ihya et. gecenin büyük bir kısmında Rabbin huzurunda alfanca divan dur veya biraz azalt az bir şey azalt veya daha çok Rabbine ibadette de yap demek suretiyle Resul-i Ekrem müracaat zamanını tayin buyuruyor. Çünkü gündüz sen ayar ile meşgulsun. Gündüz başkaları ile meşgulsun. Dilekçe ile müracaat engamın. Gündüz sırtına yüklenecek ağır nübüvvet vazifesini taşıman için müracaatın gece olacaktır.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 seni ikramsız, izaz ve işrapsız bırakmayacaktır. Bırakacaklar Rabbine teveccüh edeceksin. Yine Kur'an diyor: "Ve minel leyli fetehce't bihi nafilelen lek, asa en yeb'atke rabbuka meqamen mahmuda." Gece Rabbine teheccüd ta bulun. Gece Rabbine teveccühde bulun. Gece Rabbinin emirlerine temessükte bulun, Gece senin ebedi mihrabın Allah kapısına teveccühte bulun. Ta seni makamı Mahmud'a çıkarsın, övülecek makama çıkarsın, ferden aileden, ve cemiyyeden sizi makamı Mahmud'a çıkarsın. Alemin baktığı, arzuladığı, durumunuza kıpte ettiği bir makama yükselsin.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 tahsil edilir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri her şeyin nasıl, nereden tahsil edileceğini bizlere idrak ettirsin, anlattırsın, sırat-ı müstakime hidayet buyursun. Rasûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine, Rabbin emirleri karşısında ciddi bir hassasiyetle teveccüh buyuruyordu. Bir hadisi şeriflerinde buyururlar ki,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 hayatın en hazrı, en zevkli, en lezzetli cismani yönüyle anlarında dahi onu terk edip cismaniyet ve behimiyyete sırtını çevirerek, kalbin ve ruhun derecesine yükselmek suretiyle, o nokta ve o zaviyeden Rabbini tarasut etmek suretiyle Rabbisine ibadete koyuluyordum. Hazreti Ayşe i Sıddık'a sahihinde buyurur ki,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 İltifat-ı Sübhaneye'ne sığınıyorum, sana dehalet ediyorum Allah'ım diye yalvarıyordu, Rabbisine yalvarıyordu. Senden sana sığınıyorum diyordu Hz. Ayşe, Aişe-i Sıddık'a. Seni sana edemem Allah'ım diyordu, azametine uygun seni met ve sana edemem, senin seni sana ettiğin gibi edemem. ''Anlattığın gibi anlatamam.'' diyordu. Sabahlara kadar başı yerde insan, yüzü secdede insan, Hz. Ayşe'nin müşahede ve ifadeleri içinde Rabbisine karşı kulluk yapıyor. Allahu Teala ve tekaddes Hazretleri, ''Mürde gönüllerimizi ihya buyursun, bizi de kullukla serfiraz kılsın inşaallah Teala.'' allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu milleti kurtarma yolu ne istikamette ve nasıl olacaksa o istikamete bizleri hidayet eylesin inşallah. Cenabı ı Vücut ve Tekaddes Hazretleri fakir ve mücrimide riyakarlık ve münafıklıktan halas eylesin. Geceyi ihya etmeden karşınıza çıkar bir şey anlatırsam kendimi münafık sayarım.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 Nice kimseler vardır ki baktığım zaman benden kemter kula benzer, günahı pek çoğa benzer, her biri bir daha benzer görüyorum. Nice kimseler görüyorum ki benim gibi gece başı secde öpmemiş, seccadesi alnını öpmemiş. Nice kimseler var ki seccadesi yıllardan beri gözyaşı görmemiş.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 İrşat ve hidayet buyursun. Hazreti Faruk'u Azamın, Ayşe'yi Sıddikanın nifaklarından şüphe ettikleri bir zaviyede nifakımı cemaat karşısında isharet zinhar onları ümitsizliğe düşürmesin. Bana ait de olabilir buyun. Benim kusurum da olabilir. Kendime daima böyle baktığımda başka türlü görmek istemedim.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 onu neslim namına, Kur'an'a ve imana hizmet yüklenenler namına yaptım. Ama hiçbir zaman cemaatimin önünde, eshab kehfin Kehf'in kıtbirinin önünde bir varlık olmadığımı hatırdan çıkarmadım. Rabbim ahir zamanda enfasıyla, teneffüsatıyla insanlığa hayat nefedecek, Mesih'in merkebi yapsa O'nu şeref bilecek,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 Dertli bir neslin, dertlerine dertli bir tercüman, keşke Cenab-ı Hak derinden dertli kılsaydı, keşke eskiden olduğu gibi hayatın her lahtasında ağlatsaydı, keşke cidden nifakıma beni eskiden baktığım gibi baktırsaydı ve bu fani ve muvakkat hayat öyle hitama erdirme imkanını bahsetseydi, büyük bahtiyarlık ve mutluluk sayacaktım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 Masumların bu durumuna çok ümit bağlamışım, Cenab-ı Hak bu ümidimle yaşasın, bu ümidimle öldürsün. Allah-u Teala ve Tıkaddes Hazretleri nefsimi ken görmeden, hor hakir bilmeden bütün nüfusu emmareyi öyle bir andur etmesin. etmesin. Bağlayış ve bu şuureyi ila buyursun. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ ve وَاَبْلًا نِزَامٍ كلام الله الملك العزيز العليم كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون